Değerli hocam, eşim ısrarla fal bakan kişilere gidiyor. Bunun haram olduğunu ben biliyorum ve ona anlatıyorum. Allah'a dua etmekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu durum devam ederse dinimizde buna karşılık ne öngörülür? E, fal bakmak, falcılıkla meşgul olmak, e, bunu bir geçim varsası kılmak dinimizce haram kılınmıştır. Kur'an-ı açık beyanı var bu konuda. Fal okları diye geçer. Evet. E, büyük günahlardandır. Dolayısıyla bunlardan sakınmalı mümin. E, böyle bir efendim e, fala inanma, falsızla kalma gibi sanki bunu teşvik edici, özendirici, efendim, doğru olmasa bile siz gene de yapın bir hobi gibi veyahut da baktırın. Çeşitli fal evet. bakma usulleri de geliştiriyorlar maalesef. Dün cahiliye devrinde başka türlüydü fal okları şeklinde atılıyor, atılıyordu. Bugün bunun kahve farından, el falından değil mi? Su falına kadar Su hocam. Yani bunu bir sektör haline getirmiş insanlar maalesef. Bunun aslı yok. Esası yok. Bunlara asla min Müslüman itibar etmemeli. Belki izleyicimiz bunun dinimize bu kadar haram kılındığının bilincinde değil. Ama eşi inşallah bunu güzel bir üslupla e, fayda e, verecek bir şekilde nasihatin hı hı. E, uygun zamanlarını yine gözleyerek e, uyarıya, irşada devam etsin. E, bunun doğru olmadığını anlatsın. Ama yine de e, tabii yapmaya devam ediyorsa e, elbette o e, bize düşen tebliğdir. Onun e, doğru olmadığını, günah olduğunu, haram oluşunu anlatıyor. Üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Elbette günah terettüp eder. Haramdır. Bundan sarfı nazar etsin. Dua da etsin inşallah. inşallah. Hem duaya devam etsin. Sözlü dua, fiili dua da gerekli nasihatleri kendisine söylemesi, hatırlatması, öğüt vermesi ve öğüt alacağı insanlardan da bu konuda arkadaş çevresi olur veya başka bir konunun ehli uzmanı olan kişiye onu yönlendirebilirse inşallah bu konuda ikna edici bir yol ve fırsat yakalar. İnşallah. Müdedir. Bizim temennimiz de o yönde.